Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri, saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde başlayan Kentin Gizli Öyküleri programında yeni bir yaşam öyküsüyle sizlerle birlikteyiz. Ülke olarak, dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Gezegenimiz büyük sancılar atlatmak üzere şu anda. Büyük mücadeleler veriliyor ve bizler şu anda bu yayınları gerçekleştirirken dünyanın her tarafında insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bütün bu sınav esnasında tabii ki yine büyük kahramanlıklar ortaya konuyor. Kahramanlarımız var. Sağlık çalışanlarımız emek veren, hizmetlerin aksamaması olması için mücadele veren birçok insan, birçok kahraman şu anda dünyanın Dönüşünü sağlıyorlar ve buradan programımızı açarken onlara bir kez daha minnetlerimizi, şükranlarımızı sunarak emek veren herkese teşekkürlerimizi sunarak başlamak istiyoruz Kentin Gizli Öyküleri programına. Kentin Gizli Öyküleri programında dediğimiz gibi gerçek yaşamdan insan öykülerini, yaşam öykülerini paylaşıyoruz sizlerle ve öyküleri bizzat kahramanları, o öyküleri yaşayan kişiler anlatıyor ve bizler de şu anda eminim dünyanın farklı noktalarında ileride programlarımızda anlatacağımız kahramanlıklara şahit oluyoruz bugünlerde. Tabii ki bu yayınları size ulaştırabilmemiz için de büyük emek veren Açık Radyo'nun emekçilerine tüm arkadaşlarımıza da bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugünlerde onlar da büyük kahramanlık yapıyor. Ve efendim kendi gizli öyküleri programında... Bu uzun açılıştan sonra yine özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü paylaşacağız. Sevgili Onur Boltürk, Onur Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle bu ortamda ne kadar iyi olunabilir bilmiyorum ama sormak istiyorum size. E, i̇yi izleme gayret olmuş, iyi hissetmiş. Yani iyi olmak zorundayız zaten. Hayat devam ediyor. E, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiğimiz sürece e, iyi olmaya devam edeceğiz bence. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün programımıza konuk oldunuz ve bütün bu teknik zorluklara rağmen şu anda bu programı gerçekleştirebiliyoruz. İleride dönüp baktığımızda herhalde unutamayacağımız programlardan bir tanesi de bu olacak. O yüzden size bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Peki sormak istiyorum, kentin gizli öykülerinde bugün konuk ettiğimiz yaşam öyküsünü paylaşacağımız Onur Boltürk nerede, ne zaman dünyaya geldi, yaşam öyküsü nasıl başladı? 12 Eylül 1985 İstanbul'da başladık. Ee, 36 senede de devam ediyor. İstanbul'da, hayvanlar, İstanbul, İstanbul'da nerede dünyaya geldiniz? Hangi? Kadıköy Moda. Kadıköy, Moda. Kadıköy, Moda'da. Kadıköy Moda'da. Annem babam Kadıköy Modalı. Ee, bir kız kardeşim var. Beraber biraz da kurtar yönetmeye çaba sarf ediyoruz. Diğer arkadaşlar da var ama biz biraz daha işin temelindeyiz sanırım. Evet şimdi kurtaran ev dediniz ve kurtaran ev ne acaba diye dinleyicilerimizin bilenler biliyordur ama bilmeyenler için kafasında bir soru işareti oluşsun. Biz daha sonra biraz ilerleyen dakikalarda oraya doğru geleceğiz ama istiyorum ki... Daha çocukluğunuza dönelim, oralardan başlayalım anlatmaya. Siz Kadıköy'de Moda'da dünyaya geldiniz. Sizin çocukluğunuzda Hı. 1985'te doğdunuz. Çocukluğunuzda hatırladınız ki onlar 90'lara denk gelir herhalde. 90'lı yıllarda Kadıköy Moda nasıl bir yerdi ve siz nasıl bir çocuktunuz o dönemde? Kadıköy Moda hala çok güzel bir yer ama o zaman da tabii ee, o zaman da çok özeldi. Yani e, babaannem de çok uzun seneler Kadıköy modada yaşamış. Babam aynı şekilde ve her zaman şey derdi babam, onu o, o yaşlarda anlayamadım. Modalı olmak bir ayrıcalıktır. Ee, daha sonrasında farklı yerlere gittiğim zaman evet bir modalı olmak ayrıcalıkmış. Ee, onu fark ettim. Ee, modada yaşamak çok güzel bir kere. Yani insanlar çok güzel, e, bakış açıları çok güzel, komşuluk var, hala devam ediyor bunları yaşayabilmek ve o ortamda büyüyebilmek çok güzel bir şey. O yüzden moda olmak güzel. Peki nasıl bir çocuktu Onur Bol Türk modada, o güzelim modada yaşarken? Valla sürekli hayvan peşine koşan bir tipti aslında. Biraz tembel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 20 yaşından sonra falan çalışmaya başladı. İşte geleceğini düşünmeye başladı. Ama onun öncesinde çok eğitim hayatını sevmeyen ama hayvan peşinde koşmayı da ihmal etmeyen bir çocuktu aslında Onur. Yani aslında çocukluk yıllarından itibaren Onur'un hayatında hep hayvanlar vardı bir köşede. Hep vardı. Hep vardı. Yani babam, <gülüyor> babamın işte 11 ay çalışıp 1 ay tatili vardı. Ve bütün Ege ve Akdeniz'i turlardı her sene. O aşamada babamlar otel ararken ben sadece köpek aramaya odaklıydım. Annemler otele yerleşir. Ben o sırada kedi köpek bulur. İşte o 2-3 gün kalacaksak o sırada o kedi köpeğe bakmakla meşgul olan bir çocuk vardı sürekli. Aile memnun muydu bilmiyorum. <gülüyor> Ama benim tatilim de böyle geçiyordu. Yani sürekli bir hayvanlarla ilgilenme, arama bulma. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, götürsek mi ne olur götürelim. ve geçen bir tatil dönemi geçerdi sürekli. Peki tatiller dışında evde kedi köpek var mıydı ya da mahallede Bakılan kedi köpek vardı kesin de evde de var mıydı? O zamanlar çok hatırlamıyorum sokak köpeklerini aslında. Yani hmm. bizim mahallelerde çok fazla kediler vardı tabii ama sokak köpekleri yoktu. Ee, ama bizim hep kedimiz, köpeğimiz, kuşumuz, balığımız yani sürekli e, olan e, hayvanlarımız vardı. Ailem de çok sever ama tabii apartman koşulları, e, işte çalışma hayatı e, buna bazen engel olabiliyor o dönemde de yine aynı şekilde yani ee, çok fazla hayvan besleyemedim ee, yani daha doğrusu köpek besleyemedim ama geri kalan bütün hayvanlar vardı İşte 18 yaşından sonra e, kedi köpek tecrübeleri biraz daha arttı peki okuldayken nasıl bir öğrenciydi Onur Bol Türk tembel bir öğrenciydi dediniz ama ne kadar tembel yani niye kastediyoruz bundan tam okul hayatı nasıl geçti biraz ondan bahsedelim mi yani çok ö, okumayı seven bir çocuk değilim Çarkım tablosunu falan bile zor ezberledim. Ee, üniversiteye ikinci senesinde girdim. Daha sonrasında işte ön lisans. Sonra e, lisans yaptım gıda mühendisliği. Ee, sonrasında işte ülkenin e, mevcut şartlarında yine bir kriz vardı ve iş bulamadım. Evet. Şimdi ee, oraya gelelim. İzninizle <gülüyor> oraya gelmeden önce e, <gülüyor> üniversiteyi birazcık konuşalım. E, bu arada hep İstanbul'da mıydınız üniversiteye kadar olan yaşamınızda e, son yani lisenin e, son senesinde Alanya'ya taşındık annemle babam emekli oldular e, daha sonrasında Alanya'ya taşındık orada bir ara sürdük ve ondan siz, sonra üniversiteye geçtim Evet. ve siz üniversiteyi ilk senede kazanamadınız ikinci sene hangi şehirde üniversite kazandınız nereye gittiniz Isparta ne Isparta, Isparta Süleyman Demire'le gittim ama tabi bu aşamada e, şeyin Alanya'nın mesela çok katkısı olmuştur İstanbul'da tabi kalabalık sınıf var. Ee, Burhan, Felek mezun, Burhan Felek'te okuyordum liseyi. Sonrasında Alanya'ya gittiğim zaman 10 kişilik bir sınıf vardı ve herkes inanılmaz çalışkandı. Bir köy okuluydu. Ee, i̇nanılmaz çalışkan arkadaşların arasında biraz da aklım başıma geldi aslında. Çünkü ben İstanbul'dan giderken 3 tane bir bir tane sıfır vardı karnede. <gülüyor> ee, babam hatta şok geçirmişti. Sıfır diye bir not mu, inanamıyorum falan diye. Ee, sonrasında e, Isparta Süleyman Demireli de kazandı. Gıda teknolojisi. İşte daha çok aklım başıma geldi. Yani. Nasıl olabilir ki? Diye. Ee, ondan sonra da Akdeniz Üniversitesi Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni kazandım. Orada da gıda mühendisliğini okudum. Önce Isparta'da başlayan 2 yıllık gıda teknolojisi bölümü. Sonra ardından da... De... <gülüyor> Akdeniz Üniversitesi'nde devam eden gıda mühendisliği evet. ve gün geldi üniversiteden, Akdeniz Üniversitesi'nden gıda mühendisi olarak mezun oldunuz. Evet. Sonra ne yaptınız? O... Sonra işte kriz vardı ve iş bulamadım herkes gibi. Ee, bir sene, bir buçuk sene kadar işsiz kalıp sonra askere gittim. Ee, askerliği de Diyarbakır'da yaptım fırın olarak. Daha sonrasında tekrardan İstanbul'a kesin yerleştim. Ondan sonra İstanbul'da hayat başladı benim için. Peki nasıl bir hayat bekliyordu İstanbul'da askerlik dönüşü? İş bulabildiniz mi? Ee, ne bulamadım yersiniz? tabii ki. Yani büyük hüsranlar var. Tabii işte üniversiteden mezun olurken kimse böyle bir şey beklemiyor. Ee, üniversitedeki hocalar işte öyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak diye anlatırken gerçek hayat öyle değilmiş. Ee, gerçek hayatta kasiyer olarak başladım. Ee, bir marketler zincirinde. E, kasiyer olarak e, bir AVM'nin şubesinde e, işbaşı yaptım. Evet. O süreçte biraz sancılı geçti tabii yani. E, orada nasıl oldu? Orada da 6 ay kasiyerlik yaptım. 6 ay büroculuk yaptım. E, sonra bir, bir sene kadar görsel tasarım yaptım. En sonunda e, müdür yardımcısı olarak tamam geldi. Taze gıdalardan sorumlu müdür yardımcısı oldum. Yaklaşık 10 senedir de e, bu şirkette çalışıyorum. En sonda 4 senedir de mağaza müdürü olarak devam ediyorum şu an. Gıda mühendisi olarak mezun oldunuz. Sonra bir mağazada marketler zincirinde kasiyeri olarak başlayan iş kariyeriniz... ...bugün yine aynı marketler zincirinde e, mağaza müdürü olarak devam ediyor. Evet. evet. Peki e, İstanbul'a döndükten sonra... Ee, o sancılı günler, iş bulma telaşları, yeni mezun her insanın ülkemizde ne yazık ki yaşadığı o sancıları atlattıktan sonra iş yaşamı başladı. Yaşamınız İstanbul'da tekrar şekillendi ve e, siz özel sektörde mağazalar zincirinde çalışmaya devam ettiniz. Sonra bir gün ne oldu? Ne oldu da hayatınıza kurtaran ev girdi diye sorsam oradan başlasak anlatmaya aslında birçok hayvan sein kesiştiği bir nokta vardır 7 hayvan barına ben o kaldığım dönemde 7 kule hayvan barınağında gönüllü olarak çalışıyordum zaten hayatım boyunca yapmak istediğim bir şey barınaklarda çalışmak ve çaba sarf etmekte gönüllü olarak orada bir kanıma zaten 7 kule girmişti Tabii bu yoğun iş temposu başlayınca yavaş yavaş gönüllülük, Yerini iş temposuna bıraktı. Çünkü market zincirlerin çalıştığınız zaman kariyerde hedefliyorsanız ortalama minimum çalıştığınız saat 10-12 saat oluyor. En uzun 36 saat çalışmışlığım var. Aralıksız. Hmm, aralıksız. Hiç okay. uyumadan ve çıkmadan. Daha sonrasında yine böyle artık dedim ki biraz kendime de zaman ayırmam lazım ve biraz daha çok yönünü bakmak lazım hayata. Yani sadece çalış gel. Arkadaşlarına tatile git bu hayat böyle olmamalı. Herkesin bir misyonu vardı ve o misyonu en iyi şekilde yönetmesi gerekir ee, diye düşünürken e, tekrardan arazi beslemelerine başladım. Ee, Küçükçekmece'de arazi beslemesi yapan Aysun Sakin'le beraber e, çıkıyoruz haftanın iki günü arazi besliyoruz. Arazi beslemesi Tabii. tam olarak nedir? Bilmeyen belki dinleyicilerimiz vardır diye soruyorum. Arazi beslemesi böyle çok ücbe noktalarda, dağda, bayırda, göl kenarlarında e, bir takım belediyelerin atmış olduğu ya da salmış olduğu köpekleri e, beslemesini yapıyorsunuz. Çünkü oralarda çok fazla insanlar olmadığı için ve besin kaynağı bulamayacaklar için o hayvanlar siz orada beklemiş oluyorlar. E, bundan kaynaklı olarak da e, hem çalışıp hem de gönüllü olarak katılmaya başladım. Aysun abla da çok safiyane yapar bu işi ve senelerdir aynı yerleri beslemiş olmasına rağmen bir sosyal medyada bile hiçbir yayını yoktur. Böyle olunca dedim ki biz bir şeyler yapmalıyız. Çünkü her çıktığımızda bir sürü hayvan buluyoruz. Bulduğumuz hayvanları koyacak yerlerimiz yok. pansiyonlar ortalama 1000 TL civarında para istiyorlar. Bunların tedavileri var, masrafları var, klinikler var. Nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz derken biz bir besleme grubu olarak Instagram sayfası kurdum. Ee, Instagram sayfasında işte dağıtımlarımızı paylaşıyoruz, insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, daha sonrasında dedik ki en son şöyle oldu aslında. Bir köpek kucağımızda can verdi. Yani daha yeni kısırlaştırmadan çıkmış beyaz bir köpek. Ee, tamamen tam veterineri yetiştirecekken kucağımızda şakır şakır kanlar başararak öldü. Ee, Veterinere de yetiştiremedik. Ve, e, en son akşam veterinerin önünde dedik ki ablayla tamam bundan sonra bir yer tutmamız gerekiyor. Ee, bulduğumuz hayvanlarda da oradan çok rahat bir şekilde sahiplendirmesini yapabiliriz. Tabii bu süreç 6 ay falan sürdü. Yani köpeği duyan kimse e, evin ya da bahçesini kiralamak istemedi. Şöyle de bir durum var yani insanlara bazen hani olumlama yapıp bakmak lazım. Ee, i̇nsanlar gerçekten evleri çok kullanıyorlar Yani köpek pansiyon olarak tutup e, o eve hiç önem vermeyip hayvanların yemesini, e, yemesine göz yumuyorlar aslında. Yani insanların o sonuç itibariyle aldı. E, herkese malı kendine kıymetlidir. Elbette. E, çok kötü baktıkları için de tabii ki karşılığında mal sahipleri de artık vermek istemiyorlar. E, kısmen hani biz onlardan değiliz desek de herkes gibi e, kimseye inanmadı bize. En Sonunda biz küçük çekmece taraflarında bir tane gece kondu tuttuk. Ama yani böyle çatısı bacası neredeyse yok, bahçesi yok, bir şey yok. E, ve ekip arkadaşlarıyla beraber Sel abla, Ayşun abla ben e, ve diğer küçük çekmece sakinleriyle beraber imajcı usuydu. Evi toparladık. Tabi toparlamak hemen olmuyor. Kış şartları e, Ocak ayında tutmuştuk. Daha sonrasında burayı tutarak İmece usulü biz tamamen gerçekten e, hani insanların da yaşayabileceği m, konforu olan bahçesi çevrili gayet böyle e, nezih bir yer yapmaya çalıştık. Hani Bizim yapabileceğimizi hayvanların gerçekten yaşayabileceği bir alan yapmaya çaba sarf ettik. Nitekim e, 5-6 ay sonra gerçekten istediğimiz gibi bir yer oldu. Ne güzel. Peki bu rız artık bir merkez haline dönüşmeye başladı. Bir ev evet. oldu burası ve bu sokak hayvanları için, yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanları için bir ev oldu. Ee, o evde yaşam nasıl başladı, ne olmaya başladı, nasıl devam etti bu uğraşlarınız? Ee, çok zor tabii ki. Yani e, İzmir'den Bilgi ablam vardır mesela. Ee, i̇lk temellerini atmamızda o yardımcı olmuştur. Selda abla, Bilgi abla, Ayşun abla ben şimdi isimleri de tabii insanlar tanımayacak ama biz dördümüz birden yola koyulmaya başladık İşte ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz nasıl olmalı, İşte Instagram bu konuda çok önemli imdadımıza o noktada Silivri Canları derneği vardır Silivri'de çok da herkese yardım eder aslında evet. o bize çok destek oldu en başlarda ilaç konusunda, tedavi konusunda ...sahiplendirme konusunda... ...sonra biz oradan bir izme kazandık... ...yani Instagram takipçi kitlemiz oluşmaya başladı... Ee, Peki, ...sonra olarak, iki dernek... Onur Bey tam olarak ne yapıyordunuz... ...yani bu o, ev... ...köpekler için bir barınak haline mi dönüştü... ...sokakta yardıma ihtiyacı olan... ...köpekleri alıp buraya getirip... ...iyileştirip tedavi mi ediyordunuz... ...orada bir barınak hizmeti mi veriyordunuz... ...sahiplendirmek için geçici süreyle misafir mi ediyordunuz... ...tam olarak ne yapıyordunuz... ...ne yapıyorsunuz hatta? Barınak şimdi? biraz daha devletin işi aslında yani hmm. barınak ya da... Işte ...bizimki biraz daha geçici nokta... ...yani hmm. arazide bulduğunuz... E, ...kör topalı belki bırakamazsınız ama... ...kilo aldırıp, kuvvetlendirip... ...sonra tekrar aldığınız noktaya bırakabilirsiniz diye... ...bizim en baştaki çıkış noktamız buydu... E, ...kısırlaştır, tedavi et ve aldığın yere bırak... Yani ...aslında belediyenin de amacı bu... Bizim bizde amacımız belediyenin yükünü biraz daha hafifletmekti aslında. Fakat tabii bir bağ kurduğunuz için ve o hayvanlara ev ortamı sağladığınız için sonradan salmanın da doğru olmadığına karar verdi. E, çünkü gerçekten bir ev ortamı var orada. Koltuğun üzerinde yatıp ertesi seni hani araziye tekrardan salıyoruz dediğiniz zaman e, çok vicdanlı bir iş yapmış olmuyorsunuz aslında. Bundan kaynaklı olarak biz geçici sahiplendirme alanı başladık. Daha sonrasında ikinci etap, üçüncü etap diye devam etti Kurtaran ev bölümlenmesi aslında. <gülüyor> evet. Bugün peki Kurtaran Ev ee, nerede? Hala aynı yerde mi? Ve bugün ya geçmişten kurduğunuz zamandan bugüne kadar e, ne kadar cana hizmet ettiniz? Bütün bunları paylaşmak ister misiniz bizimle? Olmaz ee, yani süremiz çok az aslında. Yani Ocak 2019'da kurulan e, bir oluşum olarak başladık biz yerel gönüllüler olarak. Amacımız da işte geçici sahiplendirme alanı oluşturup kuvvetlendirip ya almak ya da sahiplendirmekti. Ee, fakat tabi işin boyutları farklı oldu. Yani mesela birinci senenin sonunda dernek olmak zorunda kaldık. Çünkü biz normalde çok fazla yardım alan bir şey de değiliz. Yani mama yardımı evet aman. ama nakdi yardım bizim için e, çok önemli değildi başlarda. Çünkü biz her şeyi kendimiz finanse edebiliyorduk. E, Tabi sayılar artmaya başladı daha sonrasında. İşte 2019 yılında ortalama e, 600'den fazla kedi köpek sahiplendirildi. E, yaklaşık 100 tane kedinin e, 50 tane kedi doğum yaptı kurtarın evde. Ee, baktık bir de bu kurtaran evin merkezi çok şehir birinde yani yanımızda apartmanlar falan var ee, İnsanlar rahatsız olmaya başladılar çünkü sayı 50-60'a falan vardı ee, En sonunda dedik ki artık biraz daha şehir dışında bir yer tutmak gerekiyor Ne yapalım o zaman işte araştırmalara tekrardan başladık yeşil Yeşilbayır tarafına bir çiftlik tuttuk O tuttuğumuz çiftlikte şu an 200-250 civarında köpek var daha fazlası vardır şu an. Kurtaran evin bu küçük çekmecedekinde evde teriyerler, yaşlılar ve sakatlar kalıyor. Hadımköy tarafında da büyük ırklar, biraz daha sert olanlar, ortalama 250 civarı köpek de orada kalıyor. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Peki tamamen gönüllü olarak... E bütün bu mücadelenizi veriyorsunuz. E, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. O yüzden sormak istiyorum. Kurtaran Ev şu anda bir dernek statüsünde ve e, sizin yaşam öykünüzde e, herhalde önemli bir yeri vardır. E, şu an e, bundan sonrası için Onur Bol Türk'ün hayali nedir? Ne yapmak ister? E, sokak hayvanları için, bu canlar için daha ne yapmak istiyor, ne hayal kuruyor diye sorsam ne söylersiniz bana? en başta kurarken de aynısını düşünüyordum hala aynısını düşünüyorum bireylere dayalı olarak olmaması lazım aslında yani ben olduğum için evde dönmemeli ya da ben olduğum için e, ben finanse ettiğim için o çocuklar orada kalmamalı herkesin bir şekilde bir hayatı e, devam ediyor ya da sonlanıyor e, siz gittikten sonra da o hayat o şekilde orada devam edebiliyor olması lazım Yani sürekliliği sağlamak gerekir gönüllülükte de e, yönetimde de, işte çalışmada da her şeyde olduğu gibi e, bu noktada da her noktada kurtaran ev için gönüllülük ve süreklilik önemli. Sürekliliği sağladığınız zaman gerçekten e, o zaman yapmak istediğiniz asıl amacı yerine getirmiş oluyorsunuz. E, ama biz şu an için gönüllülükte mesela sürekliliği sağlayamadık. E, ama gönüllülük ve işte baş koyma hayat koyma dediğimiz şey bu noktada e, çok önemli. Ümit ediyorum ki kurtaran evin ee, ilerleyen süreçlerde gerçekten gönül koyan e, ve sadece kendi kendine ayaklarının üzerine durabilen bir noktaya getirebileceğimizi ümit ediyorum aslında ben. Peki buradan dinleyicilerimizle de paylaşalım. Kurtarın Eve Hı -hı. destek olmak isterse dinleyicilerimiz e, bu mama desteği de olabilir, başka destekler de olabilir veya gönüllü olarak gelip zaman ayırıp e, destek olmak isteyebilirler. Emeklerini, Hadi. zamanlarını vermek isteyebilirler. Nasıl ulaşabilirler hı. ve ne yapabilirler? Son olarak sizden bu sorunda yanıtını alalım ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Instagram üzerinden kurtaran ev e, DM'lerine sürekli cevap veriyoruz zaten. Ondan bizim iletiş iletişime geçebilirler. Instagram üzerinden ee, Kurtaran Ev, kurtaran kurtaran ev. ev evet. diye aradıklarında ulaşabilirler. Evet. Hı hı. E, önemli olan insanların işte tabii ki mamaydı, oydu, buydu bir şekilde bulunuyor. Ama önemli olan insanların bu evleri ziyaret ederek köpekleri sevmeleri gerekiyor. Çünkü oraya sevgi katmadığınız sürece köpekleri oraya kapatmanın hiçbir anlamı yok. Ee, o yüzden insanların sürekli gelip e, ziyaret edip, gözlem yapıp, varsa hatalarımızı söyleyip e, hayvanlara sevgilerini vermelerini bekliyoruz. Bizim tek isteğimiz ve beklentimiz bu noktada. Ne kadar da haklı ve yerinde bir istek aslında umarım dinleyeceğimizin arasından da şu an bu sese karşılık vermek isteyenler olacaktır, destek olacaklardır. Ee, Onur Bey'in hayat öyküsünde bugün geldiği noktada belki de kendisine adadığı gönüllü olarak hayatını dolduran kocaman bir iş, kocaman bir emek ve dünyanın bence en güzel uğraşlarından bir tanesi Kurtaran Ev. O yüzden buradan herkese de destek olmaya çağıralım. Ve size çok teşekkür ediyoruz yaşam öykünüzü paylaştığınız için. Son Biz söz ne söylemek de. istersiniz Onur Bey? Herkes bu zor günlerde kapısının önüne bir kap su bir kapmama koyabilir. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Haftanın 7 günü 24 saat neredeyse. O yüzden en azından bu zor günlerde insanlar birer kap mamayla su koyarlarsa ee, sanıyorum benim takma mesajım şu an için bu olabilir çok teşekkür ederiz çok sağ olun programımıza Hı. konuk olduğunuz ben çok teşekkür ediyorum çok, sağ olun. Sağ, olun. Hoşça çok kalın. sağ olun teşekkürler görüşürüz evet efendim, bugün programımızda kentin gizli öyküleri programında Onur Türkü konuk aldık ve Onur Bey yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı Yaşam öykülerimizde hep söylüyoruz ya ilham veren yaşam öykülerini paylaşıyoruz kentin gizli öykülerinde ve bu öyküleri hep kahramanlarından dinliyoruz. Kahraman derken de gerçekten yaşam öykülerini dinledikçe hayatımızın içinde aslında ne kadar fazla gizli kahraman olduğunu bir bir sizlerle beraber paylaşıyoruz. Görme şansına sahip oluyoruz. Programın açılışında söylediğimiz gibi içerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde de Birçok kahraman dünyanın şu an dört bir tarafında yeni öyküler, yeni hikayeler yazmaya devam ediyor. Ve umarım bizler sağlıklı güzel günlerde bu yayınları devam ettirdikçe Kent'in gizli öykülerinde bu kahramanları tek tek sizlerle tanıştırmaya çalışacağız. Kent'in gizli öykülerinin amacı da tam da bu. Bu gün eğer bu dünya hala dönmeye devam ediyorsa, bizler hala yaşamımızı sürdürebiliyorsak işte burada adını sanını bilmediğimiz şehrimizin sokaklarında var olan onlarca, yüzlerce, binlerce gizli kahraman bize yaşamı yaşanılır kılıyor. Onur Bey bu öykülerden bir tanesiydi ve bugün sizlerle kendisini ve onun hayattaki kendisine adadığı projesi olan Kurtaran Evi, beraber gönül arkadaşlarıyla hayat verdiği Kurtaran Evi sizlerle paylaştık. Sizler de öykülerinizi paylaşmak isterseniz, yaşam öykülerinizi anlatmak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Bizler iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine Açık Radyo mikrofonlarından umuyoruz daha sağlıklı günlerde sizlere Kentin Gizli Öyküleri programıyla merhaba diyeceğiz ve yeni bir yayında yeni bir konuğumuzun yaşam öyküsünü paylaşacağız. Buradan bir kere daha bu yayınları sürdürmek için sürdürmemizi kolaylaştıran Açık Radyo'nun emekçilerine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda ve 2 hafta sonra salı günü tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları dan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.